Sevgili seyirciler, hepinizi saygıla ve muhabbette selamlıyorum. Bizler genç arkadaşlarımla birlikte Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'i onun hadislerini ve sünnetini sizlere elimizden geldiği kadarıyla anlatmaya gayret ediyoruz. Yapabildiğimiz kadarıyla, çok başarılı olduğumuzu belki söylememiz mümkün değil ama bu programların ayrı sermayemiz olmasını Rabbimizden niyaz ederek Birikimimizde, dağarcığımızda neler varsa bunları sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Bizler bugün Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bir başka veçesini, onun aileye vermiş olduğu değeri sizlere anlatmaya gayret edeceğiz. Her program başında yaptığımız bir şey var. O da neydi? Tahtaya bizim bugünkü puramda ele alacağımız konuyu bir cümle halinde yazıyoruz. Safa kardeşimizden şimdi onu rica edeceğiz. Başlığımız şu, Hazreti Peygamber hayatın merkezine aileyi koymuştur. Hazreti Peygamber hayatın merkezine aileyi koymuştur. Öncelikle şunu ifade edeyim, kısa bir geçiş olması için sevgili seyirciler, malumunuz olduğu üzere Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın çok eşliliği söz konusu. Bununla ilgili söylenen şeyler çok fazla ama ben kısaca şunu ifade edeyim, Esasında bu evlilikler Hz. Peygamber yapmış olduğu bu evlilikler genel anlam itibariyle himaye evlilikleridir. Peygamber Aleyhisselam himayi almak, bakımdan üstlenmek ve onların iyaşe ibadet dediğimiz geçimlerini temin etmek amacıyla bu evlilikleri gerçekleştirmiştir. Ve bunun yanında Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın evliliğinin daha ziyade yani aile hayatının hayatının Hz. Ayşe merkezli devam ettiğini biz Biliyoruz. Dolayısıyla diğer evlilikleri Aziz Peygamber Aleyhisselam'ın kolunun kanatlarının altına girme, bakımların üstlenme şeklinde özetlenebileceğini ifade etmiş olalım. Evet. Şimdi tabi biz evlilik meselesinde hepimizin söyleyeceği çok şeyler var. Bizleri seyreden sevgili seyircilerimiz, erkek olsun, kadın olsun, hepinizin hayatın tecrübesi olarak kazanmış olduğunuz birikimler var. Erkekler nelere dikkat etmeli, bayanlar nelere dikkat etmeli, çocuklara karşı eğitim hususunda hassasiyetlerimiz neler olmalı babında söyleyecek. Belki benden çok daha fazla tecrübeniz ve birikiminiz vardır ama biz yine de size bir katkı olması, Hz. Peygamber aleyhisselam olan sevgimizin biraz daha yoğunlaşması ve derinleşmesi için birkaç hususu dile getirmek istiyoruz. Yani yapacak olduğumuz şey nedir? Bütün bu tecrübemizin merkezine, sizlerin sahip olmuş olduğu hayat tecrübesinin merkezine aleyhisselatu vesselam Efendimiz'i koymaktır. Bizim bugün yapmaya gayret edeceğimiz şey budur. Zaten hemen hemen her programda okuduğumuz şimdi ter tercümesini Türkçesini söyleyeceğim. Hazreti Peygamber ve vesselam'a Rabbimiz bizlerin önüne laqad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasene. Demekan yani yarjullah evel yemel ahir. ahir ve zekrallaha kesira. Buyuruyor Allah bu ayet-i kerimede ve lekum fi rasulillahi usvetun hasene gibi ayetlerinde Allah Resulü'nü bizim önümüze mutlak Değerli seyirciler mutlak, bakın ne diyorum, şartlara bağlı olarak değil, mutlak peşine gidilmesi gereken asla tartışma konusu olmayan bir örnek olarak koyduğu için biz her halükarda ne kadar tecrübemiz olursa olsun yine de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatına bakarak oradan alacağımız ibret olarak yaşantımızda tatbik edeceğimiz pek çok örneği bulma imkanına sahibiz. Sen istersen 70 yaşında ol, istersen 80 yaşında ol. Yine de Aleyhisselam hayatına baktığın zaman alacağın çok şey olduğunu görürsün. Zaten hayat insana şunu öğretmiştir sevgili seyirciler. İnsan yaşlandıkça, bilgisi arttıkça esasında cehaletinin de ne kadar fazla olduğunu daha çok anlıyor. Hakikaten böyledir. İslam ilimlerde de böyledir. Diğer fen bilimlerinde de böyledir. İnsan derinleştikçe, bilgisini artıldıkça ne kadar da yetersiz olduğunu esasında öğrenmesi gereken ne kadar çok mesele olduğunu tecrübe etmiş Oluyor. Dolayısıyla aleyhissalatü vesselamın hayatına baktığımızda da hakikaten ben mesela Hasbelkader, Abdülbaki kader hadis ilmiyle meşgul olan bir insan olarak yani her okumamda yarabbi diyorum ya daha öğrenecek ne kadar çok şeyimiz varmış. Hakikaten bu böyledir ama bizim yaptığımız işin güzel tarafı şu safa biz Hz. Peygamber aleyhisselamı öğrenmeye çalışarak hem mutlu oluyoruz. Bak Hz. Peygamber aleyhisselamı öğrenmeye, onu tanımaya gayret ederek hem mutlu oluyoruz hem de aile sermayemizi artırmaya gayret ediyoruz, hem de bu ülkenin asli mayası olan, insanlarımızı bir arada tutan, İslam'ı gönüllere yerleştirmek, kardeşlerimizin, bizi seyreden, siz sevgili seyircilerimizin, Kur'an ve sünnet etrafındaki bilgilerini artırmak suretiyle, ülke kardeşleri arasında, Müslümanlar arasındaki bu pekişmeyi, kuvveti, gücü, bağı, daha sağlam bir hale getirmeye gayret ediyoruz. Yani, neresinden bakarsa bakalım, bizim programımız hem bizler için hem de hiç şüphesiz sizler için eksik anlatmamıza rağmen bir vesile olmakta, bizleri birbirimize daha fazla kenetlemektedir diye düşünüyoruz ve bunu böyle bu şekilde iman ediyoruz. Öncelikle şunu ifade edeyim, değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber aleyhisselam bir erkek olarak yaşantısıyla, konuşma tarzıyla öncelikle ailesini etkileyen bir insandır Hazreti Peygamber. Şöyle söyleyeyim, Peygamber Aleyhisselamla ev arasında, mesela Hazreti Ayşe ile ilgili veya Umme Seleme ile ilgili veya Hafsa ile ilgili, Hazreti peygamberle ile aralarındaki iletişime baktığımız zaman ikisi arasındaki iletişimin merkezinde saygı olduğunu görüyoruz. Bu çok önemlidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir kere Hazreti Ayşe tarafından olağanüstü saygı gören bir insandır. Peygamber Aleyhisselam bu saygıyı nasıl kazandırmıştır diye soracak olursanız, bunu sakın getirip de hemen Hazreti Peygamber'in Peygamberliğine bağlamayın lütfen. Sakın bunu yapmayın. Yani o peygamber olduğu için zaten ona saygı duyacaklardı. Hayır. Yeri geldiği zaman ayet-i kerimelerde de uyarıldığı üzere Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın eşleri yeri geldi, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı üzmüş oldukları zamanlar, dönemler olmuştur. Dolayısıyla Hz. Peygamber'le ailesi arasındaki iletişim kesinlikle Peygamber Aleyhisselam'ın şahsiyetiyle ilgili olan bir şeydir. Yani Peygamber Aleyhisselam güzel bir evlilik yürüttüyse, eşleri kendisine saygılıysa, Aynı zamanda Hz. Peygamber aleyhisselam da eşlerine saygılı, onlarla belli mesafeyi sevgi merkezli olmak üzere korumuş olduğu bir hayat olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. İkinci bir şey daha söylememiz lazım değerli seyirciler. Hz. Peygamber aleyhisselam hayatı, eşleriyle olan, ailesiyle olan hayatı tahammül üzere kurulmuş olan bir yaşamdır. Ne demek istiyorum tahammül üzere? Zorluklar var. Bunların hepsine katlanmaya çalışıyorlar. Hatta Peygamberimizin eşleri diğer sahabilerden daha fazla tahammül etmek. Yarı yolda bırakmıyorlar hocam. Ya şöyle bir şey söylesek, esas Hz. Peygamber Aleyhisselam evine çok fazla uğrayan bir insan değil. Yani evine elbette giriyor ama demek istediğim şey şu: gecesi, gündüzü, gecesi, sabah, öğleni, ikindisi, akşamı sürekli Müslümanlarla yorulan bir hayattır. Yani Peygamber Aleyhisselam evine girip de şöyle bir dinleneyim dediği vakitlerde bile. Yaşanan ani olaylardan dolayı Peygamber Aleyhisselam'ın müdahale etmesi gereken olaylar, meseleler çok olmuştur. Ki Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın sevgili seyirciler evine böyle dinç, dinamik, gayet böyle sağlam bir şekilde geldiği de çok azdır yani. Hakikaten böyledir. Peygamber Aleyhisselam'ın evi dolayısıyla bu açıdan baktığımız zaman tahammül edilmesi gereken bir yaşantıdır. Ama Hz. Peygamber'in eşleri, Peygamber Aleyhisselam'ın ne için bunlara katlandığını, amacını dünya olmadığını, ahirete hedeflediğini ve etrafında bulunan insanları İslam alakıyla bezemeye gayret ettiğini gördükleri için onlar da bundan ibret alıp ders alıyorlardı ve mutlu oluyorlardı. Yani şunu bilmekten daha güzel ne olabilir? Sevgili seyirciler, Bayanlar için söylerim, eşinizin dışarıda olduğunu ve çok güzel bir yaşantı sergilediğini, Halk için, vatandaşlar için yani ümmet için peygamber aleyhisselamın çabaladığını düşündüğünü zihin dünyanızda canlandırın. Bu sizi mutlu eder. Çünkü eşiniz dışarıda bu ülke insanına güzel bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu aynı şuna benzer. Yani diyelim ki eşiniz öğretmen, diyelim ki eşiniz din görevlisi, vaiz vaize, imam. Ve herhangi başka bir meslek grubunda bu ülkeye, bu ülkenin insanına güzel işler yaptığını, katkı sunduğunu bildiğiniz zaman siz onu akşama kadar göremeseniz bile bunda ne yaparsanız. Mutlu olursunuz. Dolayısıyla Ali ve Vesselam Efendimizin tahammül yüklü bu aile yaşantısının esasında eşleri için ailesi için bir mutluluk vesilesi olduğunu söylememiz hakikatin ifadesi olacaktır. Başka bir şey daha var az kardeşim. Hazreti Peygamber hayatında hakaret diye bir şey yok ya. Bu çok önemli. Eşe, aileye, çocuğa, çoluğa Hazreti Peygamber Aleyhisselam hayatında hakaret diye bir şey yok. Hz. Peygamber aleyhisselam hayatını yazanlar, müsteşrikler de buna dahildir, sevgili seyirciler, müsteşrikler de buna dahildir. Peygamber aleyhisselam ağzından çıkan bir tek kelimeyi yazamazlar, kötü kelimeyi. Ben o yüzden her zaman şunu diyorum, Peygamber aleyhisselamın peygamber olduğunu anlamak istiyorsan, bir taraftan da müsteşriklerin ne yapıp ettiğine, ne yazıp ne çizdiklerine bakmamız gerekiyor. Biz onlar vesilesiyle de Hz. Peygamber aleyhisselamın bu ahlaki yönünü anlama imkanına sahibiz. Tahammül yüklü dedim. Bakın Hz. Fatıma, Hz. Peygamberin amcasının oğlu, Hz. Ali'nin eşi, Peygamberimizin kızı Fatıma işlerde çok zorlandığı için, bir de Hz. Peygamberin eşi, kızı olduğu için Hz. Fatıma, onun evine de çok misafir gelip gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir ara oldukça yoruluyor. İki çocuğunu işte Hz. Hasan Hüsveyn'i büyütmeye çalışıyor. O arada gelen gidenler de Ali ile çok fazla olduğu için, bu arada arada bir Peygamber Resan'ın evine de koşturduğu oluyor. Biraz yükü artınca Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dan bir talepte bulunuyor. Bana bir hizmetçi ayarlar mısın diye. Ama Hazreti Peygamber Bunu başka bir tavsiyeyle geri çeviriyor. Bunu kabul etmiyor Hazreti evet. Peygamber. Bu çok önemli. Bakın biz aziz seyirciler Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bu yapıp ettiğinin arkasına arka plan anlayabilirsek Peygamber'e olan sevginiz daha fazla artar. Niye Hazreti Peygamber sence soruyorum şimdi. Hazreti Peygamber Hazreti Fatıma'ya bu talebine karşılık olumlu bir cevap niye vermemiş olabilir? Eğer Hoc sen böyle kolaylıklara e, kendini alıştırırsan hani seni de takip edenler bunları yapacak gibi mi? Kesi şey söyleyeyim. Bir de bir peygamber olarak birden fazla imza, diğerlerden etmediği ayırt. için de olabilir hocam. Aynı şey. Burada nedir? Burada dikkat edeceğimiz şey, bir kere Hazreti Peygamber sadece kendisi örnek değil, bunu unutmayın. Hani biz vele kumfi rasulillahü üsvetun hasen ayetini dile getiriyoruz ama Burada unuttuğumuz bir şey var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ailesi de milletin önünde. Annem... Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Hazreti Ayşe annesi annemiz. Şatafat içerisinde, lüks içerisinde milleti kendisine hizmet ettirir bir hayat sürseydi. Sence Hazreti Peygamber'in hayatı üzerinde, tebliğ üzerinde olumlu bir etki yapar mıydı veya olumsuz hangisini yapardı? Olumsuz. Bir... Olumsuz hocam müsteşekkelin bahanesi olurdu hemen. Heh. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam ne yapıyor aziz seyirciler? Hem kendisini koruyor, tabi bu fıtri bir şeydir. Peygamber aleyhisselam böyle rol olsun diye yani millete şirin gözükeyim diye değil. Fıtri olarak tabi bir şekilde gelen insiyat Hz. Peygamber aleyhisselam böyle bir yaşantıyı benimsemiş. Ama bunu yaparken de kendi ailesi, kızları da dahil olmak üzere Hz. Peygamber aleyhisselam dünyadan uzak şatafat içerisinde dalmayan bir yaşantıyı benimsemelerini onlara da göstermiştir, öğretmiştir. Hatta bu talebi açtıkları zaman da az önceki örnekte olduğu gibi Peygamber aleyhisselam olumsuz bir cevap onlara vermiştir. Evet, başka bir şey daha var. Hz. Peygamber aleyhisselam hayatında kadına yönelik tek bir şiddet yoktur. Aziz kardeşlerim, özellikle ülkemizde bu basının daha fazla bilgi sunma imkanları da attığından dolayı belki eskiden de vardı bilemiyoruz. Ama haberlerde artık bu meseleleri çok fazla görmeye başladık. Belki dediğim gibi önceden de vardı ama basın iletişim imkanları bu derece olmadığı için belki haberimiz olmuyordu. Ama en azından son dönemde bayanlara yönelik, kadınlara yönelik şiddetin ülkemizde çok fazla artmış olduğunu görüyoruz. Evet. E biz bir taraftan az seyirciler diyoruz ki peygamber bizim için örnek. Ben de diyorum ki peygamber senin için örnekse bu senin ağzında kalmasın. Kardeşim sen peygamberi sevdiğini söylüyor musun? Bunu hayatına tatbik et. Kas gücünü Allah'ın sana vermiş olduğu kas gücünü, kadın ezmek için, onu dövmek için bir araca, bir aykıda dönüştürme. Niye dönüştürme? Hem bir taraftan diyorsun ben Müslümanım, diğer taraftan ben Hazreti Peygamber'e kendime örnek aldım diyorsun. Ama bir bakıyorsun, yapmış olduğun, etmiş olduğun fiil Hazreti Peygamber ne yaptıklarına uyuyor, ne de yapmış olduğu tavsiyelere uyuyor. Halbuki Hazreti Peygamber aleyhisselamın bu usularda oldukça buyrukları var. Bu bir şeyi dikkatimi çeksin kıymetli arkadaşlarımız. Aziz seyirciler şunu unutmayalım, peygamber aleyhisselam bir şeyden sakındırıyor ise bilin ki o peygamberimiz zamanında toplumda var idi. Bakın tekrar ediyorum, peygamber aleyhisselam keza Kur'an-ı Kerim herhangi bir şeyden sakındırıyor ise bilin ki o mesele o toplum içerisinde var olan bir meseleydi. Şimdi aziz peygamber aleyhisselam bu bağlamda bu kadar dövmekten sakındıran rivayetleri var, niye bunlardan bahsediyor? Yani dövmeyen bir toplum olsa, Hazreti Peygamber niye toplumun gündemine durup dururken, hiçbir yeri yokken, dövme meselesini gündeme getirsin? Demek ki bu bize şunu gösterir aziz kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir taraftan insanların inanç dünyalarını İslam'a göre, tevhide göre inşa ederken, diğer taraftan da toplumun yaşantısını, bu dine uygun bir şekilde örtüşük hale getirmek için çaba sarf ediyor Peygamber Aleyhisselam. Çırpınıyor. Mesela diyor ki peygamberimiz bir hadislerinde aleyhissalatü vesselam eşlerinize diyor yediğinizden yedirin. Giydiğinizden giydirin. Sakın onları dövmeyin. Sakın onları dövmeyin. Ve onlara karşı da kötü söz Söyleme. söylemeyin. Başka bir hadislerinde de aleyhissalatü vesselam gündüz diyor dövüyorsunuz. Akşam diyor utanmadan bunlarla eşlerinizle yani beraber aynı döşeye baş koyuyorsunuz. Yani bir taraftan dövüyorsun akşam olduğu zaman da onunla birlikte aynı döşeye yatağa başka uyuyorsunuz. Bu hakikaten uygun bir şey değil. Hocam. Bir de ilginç olan bir şey var şimdi sana söz vereceğim. Hz. Peygamber aleyhisselam mesela Enes bin Malik diye Peygamberimizin hizmetini görmüş olan bir çocuk var. 10 yıl Peygamberimizin hizmetinde bulunuyor Hocam. Enes bin Malik. ve vesselam Efendimizin vefatından sonra değerli kardeşlerim anlatıyor Peygamber aleyhisselamın nasıl muamele ettiğinden zaman zaman söz ederken Peygamber aleyhissalatü vesselam için diyor ki Ben onun kadar diyor ailesine, çoluk çocuğuna şefkatli Onun kadar ailesine, çoluk çocuğuna şefkatli Bir insan görmedim diyor. Yani Enes bin Malik kendisi için de başka bir hadiste şunu diyor Enes bin Malik sonradan gelmiş olan bir insan Değil mi? Evet. Peygamberimizin nesi? Hiçbir şey Yani akrabalık bağı yok, Müslüman olmasının ötesinde Annesi getiriyor onu ne yapıyor? Oraya bırakıyor. Ümmü Seleme getiriyor. Diyor ki bu size işte hizmetinizi görsün diyor. Peygamber Aleyhisselam'ın yanında 10 yıl süreyle bulunuyor. Peygamber Aleyhisselam'dan bir kere bir fiske yemiş değil ya. Bir fiske yemiş değil. Bu gerçekten bizim için ibret alınması gereken bir hayat düsturudur. Bir şey soruyordu bir tanınız. Evet. Ben soruyordum hocam. Hı. Şimdi hocam Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe Validemize muamelesine baktığımızda o günkü Arap örfünde adetinde görmediğimiz kadar bir değer verme var. Bunu nasıl yorumlamalıyız hocam? Hatta hocam yani değer vermenin aksine yani göremeyeceğimiz değer vermeyi bir kenara bırakalım. Arap örfünde olan kız çocukların diri diri gömmek varken Peygamber Efendimiz kız çocuğunu hani meşhur bir söz var ya işte kız çocukların diri diri gömüldüğü zamanda kızını omzuna alıp Mekke sokaklarında dolaşan peygamber. Böyle bir peygamber var. Bu yani bu ikisini nasıl değerlendireceğiz? Şimdi bu ikisini nasıl değerlendireceğiz? Bunu anlamamız için her zaman bizim uyguladığımız bir yöntem var. Kendimizi Peygamber Aleyhisselam'ın dönemine götüreceğiz. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Bir iki örnek vereceğim ben sana bana sorduğun soruyla ilgili ama şunu unutma. Şimdi sahabe-i kiram Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe ile olan ilişkilerini bize aktarmıştır. Hazreti Ayşe Validemiz de bize aktarmıştır. Bunlar kendileri tarafından önemli görüldüğü için bize aktarılmıştır. Mesela diyelim ki sen evlendin. İnşallah. Bekar mısın evli misin? Bekarım hocam. Ha, i̇nşallah, i̇nşallah. Okul bitince inşallah. Okul bitince, bitinceye mertiledin. Evet. Meslek sen şimdi bolunca hocam. Sen şimdi diyelim ki evlendin. Devletin kasasını anahtar takmayı bekliyorsun. Doğru mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> Onu bekliyorsun gibi geldi bana. <gülüyor> şimdi o anahtar taktıktan sonra diyelim ki evlendin. Sen şimdi eşini yemeğe götürsen ve eşini diyelim ki bir müsabaka'yı seyretmeye götürsen. Bu 50 yıl sonra bir haber değeri taşır mı? Taşımaz. Niye taşımaz? Çünkü zamanımızda bu sıradan bir şey. Yani sen eşini yemeğe götürsen zaten götürürsün yani götürmen gerekir. Ama şimdi biz bunu Hz. Ayşe Validemiz üzerine tatbik edecek olduğumuz zaman Hz. Hatice Ayşe Validemizin yaşamış olduğu bir takım olayları bize anlatması veya diğer sahibelerin aktarması bu şu anlama geliyor. O günkü toplum için bunlar çok büyük şeyler. Biz işte buradan hareket edersek Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın insana daha doğrusu kadına vermiş olduğu değeri çok daha iyi anlayabilir. Ben sana ilginç bir şey anlatayım. iki tane örnek anlatayım. Sen mi sormuştun Hz. Ayşe'ye? Aynen hocam. Ha. Şimdi mesela diyor ki Hz. Ayşe Validemiz mescidin avlusuna diyor e, mızraklı gençler geldiler diyor. Bunlar Bizim ülkede buna ne deniyor? Cirit diyelim biz. Yani ne deniyor bu? Kılıç kalkan oynuyorlar. Kılıç, kılıç kalk kalkan oynuyorlar ha. hocam. Kılıç kalkan oynuyorlar. Ben diyor Hz. Peygamber'in diyor Arkasına geldim diyor, kafamı diyor, buraya koydum diyor, buradan diyor, seyrettim diyor onları. Sonra diyor, usanınca diyor, bıraktım diyor. Yani seyre seyre sonuçta <gülüyor> aynı hareketler ya. <gülüyor> Veya bayanlar için belki sıkış evet. olabilir, o yüzden de yani bezmiş şey olabilir. Şey evet. ha, bayanlara da, hani futbol maçları seyretme kadınlara biraz kısmı e, seyrediyor da, bayanlar ama genelde futbol maçlarını sevmiyorlar. Dolayısıyla bu kılıç kalkan oyunun da, Muhtemelen kanaatimce <gülüyor> Hazreti Ayşe Validemiz çok fazla hoşuna gitmiyor bir müddet sonra bırakıyor seyrettikten sonra. Ama şimdi burada önemli bir şey var. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın omuzun arkadaşlar kafasını koyması, başını koyması, oradan seyretmesi Peygamber Aleyhisselam'ın ona sunmuş olduğu bu sıcaklık, bu yakınlığa bir bakın. Mesela şöyle bir şey tahayyül edebiliyor musunuz sevgili seyirciler? Bir şeyin Hazreti Peygamber deyince bizde genelde uyanan imaj şu. Kamera beni yüzümü göstersin. Peygamber deyince şöyle bir imaj var bizde. Peygamberimiz şöyledir. Bu. Peygamber aleyhisselam her zaman donuk, katı, asık, son derece böyle ciddiyet üstü ciddiyete sahip olan bir insan. Öyle değil ya. Peygamber elbette ki ciddiyeti var ama o ciddiyetinde bir asalet var bir de insani boyutu var peygamber İnşallah ileriki programlarda bunlara değineceğiz. Şimdi mesela şunu ben size desem Hz. Ayşe ile yarıştığını söylesem. Birkaç kere, evet. bir düşünün sevgili seyirciler, peygamber eşiyle yarış yapıyor. Bir canlandırın gözünüzde ya, ya bu nasıl bir peygamber değil mi? Evet. Ya Ne kadar güzel peygamber anlamında esasında, evet. o, o anlamında söylüyorum. Tabi birkaç kere yarışıyorlar aziz seyirciler. Hz. Ayşe Validemiz genç tabi, ilkinde geçiyor Hz. Peygamber, aradan bir müddet daha geçiyor. Peygamber sen diyor ki, şunun bir kısasını yapalım, ne derler ona maçta? Rovanşını yapalım, rovanşını yapalım diyor. Tabi bu sefer Hz. Peygamber aleyhisselam, Hz. Ayşe Validemiz'i geçiyor. Bunun sebebi de ne? Hz. Ayşe biraz külü almış. <gülüyor> külü almış olduğundan dolayı, Hz. Peygamber aleyhisselam bu yarışı kazanıyor sevgili seyirciler, evet. Bu gerçekten Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin esasında eşlerine, eşine daha doğrusu Hz. Ayşe Validemize olan yakınlığını, muhabbetini ve aile içerisindeki saadeti gösteriyor. Yani hakikaten bu bir mutluluk göstergesidir aziz kardeşlerim. Ama diğer taraftan önceki programda ifade etmiştik. Rifa sen söylemişti. Hz. Ayşe validemiz diyor ki diğer taraftan bakın. Bizim evimizde iki siyah yan yana gelmemiştir diyor. İki siyah derken hurmayla Karabuğday. kara ekmeğini kastediyor. Şimdi hem açlık çekiyorsun aziz kardeşim. Yani dünyevi anlamda imkanların az. Biz şunu da biliyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Medine'deki devleti genişlemeye, büyümeye, güçlenmeye başladıkça devletin varidatı artıyor. Bir hayat aslında... Ama Hazreti Peygamber bunlardan kimi nasipler ediyor? Ailesi dışındakileri. Evet. İhtiyaç sahiplerini. İhtiyaç sahiplerini. Muhtaç olanlar Hazreti Peygamber Aleyhisselam gözetiyor. Yani o gelen şeylerden Hazreti Ayşe'nin evine fazla giren bir şey yok. Fazla giren bir şey yok. Ama yine de bakıyorsun ki mutlu gerçekten ta biraz da kanaat duygusu hakim olduğu için. Mutlu bir yuva, saadet içerisinde yaşadıklarını görüyoruz. Allah hepimize böyle kanaatkar Amin. mutlu yuvalar inşa etmeyin. Siz evli olam, sen? Ben evliyim hocam. Ee, sana nasip etsin. Amin. <gülüyor> evet, size de ileride nasip etsin diye. Amin. Evet. Amin. Sen ne ara evlendin? Hocam ikinci ay dolmak üzere. Hiç... Aziz Peygamberin Sünneti bak burada Peygamber Aleyhisselam'dan bahsediyoruz hiç o Sünnet aklına geldi mi Pandemi evet. hocam geldi neyi kastettiğinizi çok iyi anladım Pandemi sebebiyle neyi kastettim <gülüyor> Yemek yedirme Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> evet Kıymetli kardeşlerim sevgili seyirciler Peygamber Aleyhisselam'ın aile içerisindeki bu eğitiminden bahsederken özellikle vurgulamam gereken bir husus var Peygamber özellikle herkesin namaz kılmasıyla ilgileniyor Evet bak bu çok önemli Hazreti Peygamber namaz kılma işiyle ilgileniyor. Hatta şöyle ilginçtir. Peygamberimiz mesela Enes bin Malik'in evine gidiyor. Hı hı. Arada bir Peygamberimiz Enes bin Malik evinde hizmetçi onun yardımcılığını üstlenen çocuğun evinde kaldığı oluyor zamanlar. Kaldığı zamanlar oluyor Hz. Peygamber. Oraya gittiği zaman bile Enes'i diyor namazı kıldı mı diyor. Hı hı. Hazreti Peygamber dışarıdan geldiği zaman Onlarla birlikte cemaat yapıyor. Yani namazı her zaman Abdullah İbni Ömer'in de böyle anlattığı şeyler var. azze Peygamber Aleyhisselam namazı her halükarda hatırlatıyor. Hatta Abdullah İbni Abbas gibi sahabiler, küçük çocuklar diyorlar ki biz bayram namazlarında azze Peygamberle birlikte mescide giderdik. Yani çocuklar da esasında Peygamberimiz zamanında mescidi yol edinmişler arkadaşlar. Mescidi yol edinmişler. Bir, namaz. İkinci olarak azze Peygamber Aleyhisselam'ın ilgilendiği şey nedir? Çocukların, yuva içerisindeki çocukların toplumsal ahlaki değerlere sahip olmaları hususunda Hz Peygamber çok hassas. Bu hassasiyet gösteriyor. Peygamberimizin eşlerinden Ummu Seleme'nin aziz kardeşlerim Ummu Seleme'nin önceki evliliğinden olan bir çocuğu var. İsmi Ömer. Ummu Seleme'nin yani Peygamber Aleyhisselam'ın himayesini almış olduğu eşlerinden Ummu Seleme'nin önceki evliliğinden olan Ömer diye bir çocuğu var. Bir gün sofra kuruluyor. Etli bir yemek. Bu Ömer belki de karnı çok fazla Aç olduğu için Azizim kaşığı bir daldırıyor yeme Ortasından mı? Gezdiriyor. Alıyor eti oradan biraz sonra tekrar kaşığı uzatacağı zaman yine etin olduğu yerden bir oluyor, iki oluyor. Hz Peygamber aleyhisselam evladım diyor. Ona bir adab öğretiyor burada. E bunu da bize kendisi anlatıyor sonra. Bakın bu da önemli. Evet. Bunu bize kendisi anlatıyor. Evladım diyor yemek yiyeceğin zaman ilk önce millah diyor. Bir besmele çek. Ondan sonra önünden ye diyor. Üçüncü olarak da Hz. Peygamber'in ona müdahale etme işini anlıyor. Sağ eline ya. Üç şey. Bir müdahaleden Hz. Peygamber üç tane şeyi öğretmiş oluyor. Eğer insan solak değilse ona müdahale etme imkanımız yok ama Sağ elini rahat bir şekilde kullanabiliyorsa Üç şeye yemek yerken dikkat etmesi gerektiğini Hz. Peygamber usulünce bu çocukcağızı öğretmiş oluyorum. Evet. Mesela Enes bir malik. Dövmekle ilgili az önce bahsettik. Enes bin Malik diyor ki bu kadar hizmet ettim Hz. Peygamber Aleyhisselam'a bırakın diyor dövmeyi bir kere Hazreti Peygamber Aleyhisselam bana öf bile demedi senden bezdim. Bir işi doğru düzgün yapayım, yapmıyorsun, yanlış yapıyorsun, eksik yapıyorsun, tersinden yapıyorsun diyerek Peygamber Aleyhisselam'ın fırçasına masar olduğunu görmüyoruz. Bu namazla ilgili bir şey daha var onu da ben size söyleyeyim arada kaynamasın. Hz. Peygamber Aleyhisselam arkadaşlar ...ev içindekilerin namaz kılmasına önem verdiği gibi, bildiğiniz gibi Hazreti Hatice Hazreti Ali'nin evi yakın peygamberimize. Peygamberimiz özellikle sabah namazında camiye giderken ne yapıyor? Onun Onların da çağırıyor. Evet. Şimdi burada ilginç bir şey aklıma geldi. Bunu seyircilerimize anlatayım. Yine bir hikaye mi geliyor hocam? Bir kısa. Yine bir hikaye gibi, kısa bir hikaye. Köyde şimdi bizim ahşap bir ev var. Dedemden kalma. Yanında da babamın yaptığı küçük bir ev var. Biz gidince şimdi nüfus kalabalık olunca o yeni evde kalıyoruz. Ama babam ne yapıyordu? Oralara ziller koymuş babam. Sabah namazı olduğu zaman Hepsi zillere basıyor <gülüyor> tamam mı? <gülüyor> Herkesin ziline basıyor. Sonra bekliyor. Kimin lambası yandı. O lamba yanana kadar basmaya devam ediyor idi babam. Ama o zil sistemi şu anda bozuldu. Allah evet. Allah. Bir de babam bir şey daha yapmıştı. Aziz seyirciler böyle bir şey... Hayatınızda duymamışsınızdır büyük ihtimalle. Babam bir tabela yazdırdı bana. Duvara astık. O tabelanın altında da bir tane lamba yanıyor yalnız. Tabelada şunu yazıyor. Dikkat! Namazını kıldın mı? <gülüyor> Evde. Evin en görünür yerinde bu tabela vardı. Dikkat! Namazını kıldın mı? <gülüyor> Sürekli hatırlatan bir şeydi. Hz. Peygamber Aleyhisselam'da namaz susunda çok fazla durduğu için özellikle sabah namazında mesela çocuklarını Hz. Ali ile Hz. Fatıma annemizi sabah namazına kaldırmaya çok önem veriyor idi. Bunun yanında Hz. Peygamber'in bir şeyi daha var. Çocukları ailesini olan düşkünlüğü. Bu da çok ilginç bir şeydir, hüzünlü bir şeydir esasında. Peygamberimizin arkadaşlar, peygamber aleyhisselamın çocuklarının neşesi, peygamberimizin neşesi, çocuklarının hüznü, Peygamberin selamın hüznüydü. Hakikaten böyledir. Mesela ilginç bir şey anlatayım ben size. Peygamberimizin kızlarından Zeynep eşi Ebu'l As. Bu Mekke'de müşrik olarak kalıyor. Kabul etmiyor İslam'ı. Ebu'l As. Sonra Bedir Savaşı'na geliyor bu Ebu'l As. Tabii Müslümanlar ne yapıyor? Küfara kılıçtan geçiriyor. Zaferi elden ediyor. Zaferi elde. Edin. Kılıçtan geçirmiyordu. Önemli bir kısmını esir alıyorlar. Esir alınanlar içerisinde bu Ebul As da var. Taze Peygamber'sem cana ehemmiyet verdiği için orayı ta tavsiye edelim, düzeltelim. Bazı Peygamber'sem öyle o boyutu olan bir insan değil. Bu Bede Savaşı'ndan sonra esir alınınca insanlar bu Ebul As Taze da Peygamber'in damadı da sevgili seyirciler esir alınanlar içerisinde Peygamber Aleyhisselam tabi cana ehemmiyet verdiği için sonunda bunlar İslam'a kazanacağını bildiğinden aziz kardeşlerim. Bunlar sonuçta İslam'a gelecekler. Peygamber Aleyhisselam sabırlı olan bir insan. Yani o insan canına kıymaktansa onu hayatta tutup onu sonradan bir Müslüman kardeşe dönüştürmek Peygamber Aleyhisselam'ın öncelikli hedeflerinden bir tanesi. Bu Ebu Asad'a diyorlar ki bir fide verirsen seni bırakacağız. Yani Mekke'ye döneceksin. Bu da tabi Zeynep Hazreti kimin kızı? Peygamber Efendimiz'in kızı dediniz. Annesi eee Hazreti Hatice. Hazreti Hatice. Hazreti Hatice validemizin kızı Zeynep. Burada incelik şu. Bunlar evlendikleri zaman Hazreti Hatice validemiz Zeynep'e bir tane gerdan, gerdanlık hediye ediyor. Gerdanlık hediye diyor. Şimdi bu Lasa seni bırakacağız Mekke'ye dönebilirsin. Bir şey vermen lazım ama fidiyolar öyle bedavadan dönüştü olmaz. Bu da diyor ki ''Şu gerdanlığı hediye verebilirim, yani size iade edebilirim.'' diyor. Tabi bunu duyunca Hz. Peygamber aleyhisselam, çünkü eşinin bir hatırası, evlilik zamanında vermiş olduğu bir hediye olduğu için bunu çok duyunca Hz. Peygamber çok fazla üzülüyor. O hediyeyi, Ashab-ı bunu görünce ''Ya Resulallah bunu size tevdi edelim.'' diyorlar. Yani biz bunu ayırıp size verelim diyorlar. Bunun üzerine Hz. Peygamber Ebu Lasiyan'a yanına çağırıyor, ''Senden diyor bir isteğim var.'' Kızı Zeynep kaldı ya Mekke'de, evet. kocası çünkü onu oradan göndermedi. Senden bir ricam var diyor, kızımı bana göndermesin diyor. ebul As, onurlu bir insanmış bakın. Zeynep getir Hz. Peygamber aleyhisselama teslim ediyorum Mekke'den Medine'ye getirerek. Burada Hz. Peygamber e aleyhisselama baktığımız zaman bir kızına üzülmesi var Mekke'de kaldığı için, iki o gerdanlık meselesi var ya eşinin hatırası arkadaşlar bakın. eşin hatırasına vermiş olduğu ehemmiyet çok ilginçtir. Hz. Peygamber Aleyhisselam Ümmü Gülsüm diye bir kızı var mesela. Vefat etti o da. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın zaman zaman onun kabrine de giderek ağladığını bizler hepimiz biliyoruz. Aleyhissalatu vesselam. Ama bu çocukların içerisinde Peygamber Aleyhisselam'ı en çok üzen arkadaşlar İbrahim'dir. İbrahim. İbrahim Hazreti Peygamber'in kimden olmak kızıdır? Mert, Oğludur. Maria. Maria'dır. Şimdi bu çocuk arkadaşlar Mekke'nin Mekke ve Medine'nin usulü şu, çocuklar işte temiz havasında, temiz sütle beslensinler diye süt veriliyor. Medine'nin dışında bir süt veriliyor. Bu sütannenin yanındayken, 15 aylıkken çocuk rahatsızlanıyor. Kadıncağız onu kendi imkanlarıyla iyileştirmeye çalışıyor ama başarısız olunca vefat edeceğini anlayınca Hz. Peygamber Aleyhisselam'a haber veriyor. Hz. Peygamber Aleyhisselam, Abdurrahman bin Avf Enes bin Malik gibi sahabileri yanına alarak eve koşuyor. Koşarak gidiyor arkadaşlar. Çocuğu Hazreti Peygamber'in kucağına koyuyorlar. Hazreti Peygamber tabii anlıyor durumu çocuğun. Yani beti benze atmış ölmek üzere. Yani şuna bakıyoruz. Esasında çocuktan yeni Hz Peygamber Aleyhisselam'ın Arkadaşlar çok şans olmamış. ya Bunu şans olarak değerlendirmek, ifade etmek doğru olabilir mi bilmiyorum ama mesela yedi çocuğu var Hazreti Peygamber'in. Geri kaç kişi kalıyor? Bir kişi kendisinden sonra vefat ediyor. Hazreti Fatıma annemiz adet Fatıma kalıyor. Yani çok acı bir şey. Altı ay değil mi? mi? Yani Bununla ilgili e, ayet de nazil Hani e, Amr-ı bin astı, e, pardon, As bin Vahildi. Yani, peygamber Hı. Efendimiz soyu kesik diyor hatta. Tabi çocuklar ölünce. Kevser e, evet. evet. Suresine geçiyor zaten. Tabi Hazreti Peygamber aleyhisselam, bu uzun bir hikayedir. Belki bir ilerleyen programlardan birinde anlatırız bunu. Hz. Peygamber aleyhisselam ağlıyor tabi. Gözlerinden yaş döküyor. Abdurrahman bin Avs şaşırıyor. Ya Resulallah bu anlayamadık. Yani burada şu da var. Peygamber Aleyhisselam'ın ağlamasını garepsiyor. Bir babanın ağlamasını... Abinin bakışı da aslında yine bir Peygamber bakışı. Tabi ama şu var Hz. Peygamber'e konduramıyor ağlamayı. Bunu bir zafiyet gibi görüyor ama Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Aleyhisselam diyor ki ''El kalbu yahzen vel aynu tedma ve inna bifirâkike lemahzunûn ya İbrahim'' Kalp diyor Hz. Peygamber hüzünlenir. Biz de insanız ya. Biz de ağlarız, gözyaşı dökeriz ve İbrahim bizden ayrılıp gittiği için hakikaten üzgünüz diyor Hz. Peygamber Aleyhisselam. Yani çoluk çocuğuna Peygamber Aleyhisselam'ın son derece düşkün olduğunu bu örnekler bizlere göstermektedir kıymetli kardeşlerim. Evet. Hatta şey de vardı bir yanlış yanlış hatırlamıyorsam Peygamber Efendimiz ee, bir hayvanı ölen birine taziyeye de gidiyor. Hani bu kuşu çocuğu, vefat eden bir çocuğa. Yani çocuklara verdiği değere sanki e, yanlış bir şey hatırlamıyorsam tabii. O Enes Nesbin Malin kardeşi var. Onu oynamış olduğu bir çocuk var, ee, şey var, kuş var. O kuş vefat edince Hz. Peygamber onu fark ediyor tabii, eve gidiyor bir gün. Nesbin Malin dedi evin Hz. Peygamber Vurar. arada bir ziyaret ediyor, her fırsat bulduğunda. Niye ziyaret ediyor? Çünkü anne babası arkadaşlar çocuğun Hz. Peygamber e hizmet etsin diye teslim etmiş. Hz. Peygamber asalam da onlara teşekkür babın arada bir onları ziyaret ediyor. O gitti işlerinden bir tanesine bakıyor ki o çocuk 4-5 yaşlarında bir çocuk. Çok üzgün bir şekilde böyle masum normalin dışında bir durum var. Hazreti Peygamber soruyor, neyi var diyor bunun. Öğrenince Hazreti Peygamber onu teskin etmeye çalışıyor. Kuş cazına ne oldu diyor Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Çünkü Hazreti Peygamber'in gözünde kıymetli arkadaşlar, yani 80 yaşında bir insanın değeri ile 4-5 yaşındaki bir çocuğun değeri arasında hiçbir fark yok. Peygamber Aleyhisselam insana insan olarak bakan bir kimse idi. Tabi burada dikkatimiz çekmesi gereken bir husus var. Aziz seyirciler, peygamberimizin yaşamış olduğu dönem erkek egemen bir toplumdur. Yani bu gerçeği inkar etmememiz lazım. Erkek egemen bir toplum olduğu için de Hz. Peygamber aleyhisselamın erkeklere yönelik olarak, yani kadınların haklarını, hukuklarını, aile ortamını gözetmeleri, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri noktasında oldukça fazla talimat vermiş olduğunu görüyoruz. Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselamın. Evet, ne diyor Hz. Peygamber? buyuruyor ki ''Hıyarukum, hıyarukum linnisai'' ''Sizin en hayırlarınız eşlerinize karşı, hanımlarına karşı en iyi olanlarınızdır.'' diye Aziz Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurur. Başka hadislerinde de insanın iman noktasında, en kemalat noktasında bulunan insanın yine ailesine karşı iyi olan kimseler olduklarını Aziz Peygamber aleyhisselam sürekli kadınların haklarının hukukunun gözetilmesi hususunda vurgu yapıyor. Şimdi bakın sürekli vurguladığımız bir şey var. Şimdi sevgili seyirciler ben bunlar dediğim zaman hani Eşlerin, erkekler açısından söylüyorum, eşlerin hakkını, hukukunu gözetme hususunda bir şeyler söylediğimiz zaman bu artık sıradanlaştı değil mi? Sıradanlaştı ama Bunu anlayabilmemiz için Hz. Peygamber dönemine gitmemiz Sen az önce dedin, diri diri kızların toprağa bir dönem gömülmüş olduğu bir zamandan bahsediyoruz Hz. Peygamber'in kadının statüsünü Kaldırıyor Sevgili seyirciler Kadına mirastan pay verilmeye başlamasını lütfen Gözünüzde, aklınızda, zihninizde bir canlandırın. Bakın kadın o konumdan miras verilebilir bir duruma çıkarılması, Hz. Peygamber aleyhisselatu Vesselam'ın toplumu taşımış olduğu yüksek seviyeyi bize göstermesi aslında çok manidardır. Bir şey diyeyim. Soru soruyoruz. Evet, hocam? buyur. Hocam şimdi e, biz işte hadisleri okuduğumuzda, işte veya işte inme falan okuduğumuzda hep sorumluluklar geneldece erkeklere yükleniyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kadınların haklarını tabii kaldır, yani şehitli, yükseltti, yüceltti ama yani sanki hiç e, benim fikrim değil sen de, kadınların bir sorumluluğu yokmuş gibi görünüyor. Hep erkeklere yüklenmiş gibi sorumluluğu. Hocam şimdi evet. kadınların hiçbir sorumluluğu yok. Şimdi bu soruna cevap vermek için öncelikle şunu söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselam dönemine mutlaka gitmemiz lazım. Yani niye az önce ben vurgu yaptım ona? Niye Azze Peygamber Aleyhisselam daha ziyade erkekler üzerinden mesela sorumlulukları hatırlatıyor? Çünkü evin geçimi, ailenin namusun iffetini, düşman geldiği zaman vatanı savunulması vesaire aklınıza gelebilecek bütün yük peygamber selam döneminde erkeklerin omuzunda. Yani kadınlar Hz. Hatice validemiz gibi böyle ticari faaliyetlerle meşgul olanlar az. Genellikle bayanlar ev hanımı dediğimiz, rabbetül menzil dediğimiz ev işleriyle meşgul olan, çoluk çocuğuyla ilgilenen insanlardır. O yüzden yani Hz. Peygamber selam dönem şartlarını göz önünde bulundursak Hazreti Peygamber neden bu usta daha fazla vurgu yaptığını anlarız. Hz. Peygamber'in bayanlara yönelik elbette seni sormuş olduğun şekilde tavsiyeler var. Onlardan bir iki tanesini şimdi söyleyeceğim ama Hz. Peygamber aleyhisselamın kıymetli kardeşim erkeklere çok vurgu yapması yaşamış olduğumuz şu dönem itibariyle yani içinde bulunduğumuz dönem itibariyle kadınların sorumluluklarının daha az olduğunu göstermez. Özellikle kadınların da çalışma hayatına atılmış oldukları bu sürece bakacak olursak Neredeyse artık sorumluluklar yani sadece erken sırtında değil Hz. Peygamber aleyhisselam bayanların da sırtında. Ben şuna inanıyorum ki Peygamber aleyhisselam şu dönemde konuşma imkanı bulmuş olsaydı elbette ki bayanlara yönelik yapacağı vurgular daha fazla olacaktı. Yani aynı meseleler belki erkeklere yaptığı tavsiyeleri bayanlar için de yapacaktı. Çünkü artık. Hayatın yükünü erkek kadın geçim anlamında söylüyorum veya çocukların eğitimi noktasında kadın erkek birlikte yüklenmek durumundadırlar. İsterseniz buna Hz. Peygamber Aleyhissellem'den senin soruna da cevap olması için iki tane örnek verelim. 1. Hz. Peygamber Aleyhissellem kadınların, kadınların evlerini çoban olduklarından bahsediyor Peygamber Aleyhissellem. Ev içerisinden sorumlu olduklarını ve bir yükümlülük yüklendiklerini ifade ediyor. Ev sorumluluğu nedir? Ev sorumluluğu bir bayan için yani çalışmayan bir bayan için o da nedir? iş i̇şte evin iaşesini, ibatesini elinde var olan şeyleri israfsızca yani çok müsrif bir şekilde olmaksızın eşini de düşünerek harcamasıdır, evin ihtiyaçlarını gidermeye çalışmasıdır ve bunu yaparken de kanal sahibi olmalıdır. Nedir? Eşinin kazancını göz önünde bulundurmak suretiyle ailesinin hayatı zehir etmemesi lazım. Yani hayatını başkalarına endeksi yaşamaması lazım. Bu çok önemlidir. Yani eve giren maaş miktarı bellidir değil mi? O insan yani koca Elinden gelen imkanı sunmak suretiyle sana hizmet etmeye çalışıyor. Ama sen bunun ötesinde onu kaldıramayacağı bir şeyler beklersen o zaman hakikaten da saadet kalması söz konusu olamaz. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ikinci olarak da iffetliklerini korumalarını tavsiye ediyor. Mesela emrediyor. Kadınlardan istemiş olduğu şeyler budur. Dolayısıyla bunlara dikkat Hocam, etmesi icap eder. Buyur. E, baki'nin kadınların sorumluluğu üzerine söylediği şey e, daha doğrusu hitap üzerine e, baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'de de hocam aynı şeyi görürüz aslında. Yani Kur'an-ı Kerim'de de hitabın ekserisi erkekler üzerinedir. Ama bu demek değildir ki er, sadece erkekler kastediliyor burada. Ya şu var mesela hadislerde de arkadaşlar bir usul var. Hz. Peygamber bazen rical der, erkekler der. Biz onu anlarız ki burada Hz. Peygamber erkeğe de kadına da hitap ediyor. O ifadeleri niye anlayacaksın? Hz. Peygamber ifadelerinde niye böyle? Erkek ifadesi niye daha fazla geçiyor? Çünkü Peygamber aleyhisselam hayatın akışı içerisinde böyle koşturmacıya gittiği zaman erkekler de etrafında olduğu için Hz. Peygamber aleyhisselam daha çok kime hitap ediyor? İstersem isemez. Erkeklere hitap ediyor. Şimdi düşün Hz. Peygamber bir mecliste oturdu. Sohbet ediyor, onlara bir şeyler söyleyecek. Mecliste erkekler var, Hz. Peygamber aleyhisselam şimdi ey erkekler ve kadınlar. Bunu demiyor. Bunu dediği zamanlar var. İki temel yerde Hz. Peygamber bunları söylüyor. Bir, Kadınların da bulunmuş olduğu meclislerde camide özellikle sohbetlerinde, vaazlarında bunu ifade ettiğini görüyoruz. Bir de veda açığında dikkat edin. Hz. Peygamber aleyhisselam kadınların yanına gitmek suretiyle onlara da özel hitap ettiği zaman onlara da bu şekilde hitap ettiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de kadınlarla ilgili iki tane suremiz var. Değil mi? Nisa suremizde diğeri mücadele veya mücadele diye de okunuyor. Mücadele hakkını arayan hakkını arayan kadın suresi. Böyle bakarsak sorumuzun cevabını elde etmiş oluruz. Şimdi bayanlarla ilgili olarak özellikle bu Hz. Hatice annemizle ilgili, eşlerle ilgili olarak onu anlatmam gerekiyor. Hz. Hatice validemiz, sevgili seyirciler, Peygamberimizden önce kaç kere evlilik yapmış? İki. İki evliliği var. Hz. Peygamber aleyhisselamla evlenmeden önce Peygamberimizle üçüncü evliliği. Şimdi Hz. Peygamber aleyhisselam, arkadaşlar, Biliyorsunuz Hazreti Hatice Validemizi kaybediyor. Aynı yıl Ebu Talib'i de kaybediyor. Hüzün yılı. Buna ne diyorlar? Hüzün yılı. Hüzün yılı. Niye? Hüzün yılı. Çünkü en çok sevdiği kişiler, kaybediyor. İslamiyet'in doğuşunda He. yayılmasında çok çaba sarf etmiş kişiler. Bir de Hazreti Hatice Validemizin bilge bir tarafı var arkadaşlar. Bilge yani böyle ne diyelim hikmet sahibi bir bayan. Hatırlayın. Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın ilk vahiy geldiğinde peygamberimizi rahatlatan, teskin eden, ona moral veren kim? Hz. Hatice'ydi. Hz. Hatice Validemizin bu yönü çok ağır. Hatta ilginçtir Hz. Ayşe Validemiz, peygamberimiz arada bir Hz. Hatice Validemiz yad ediyor ya. Hz. Ayşe Validemiz bir gün diyor ki, ya hep diyor o yaşlı kadından bahsediyorsun, ifadesi de bu. Hep o yaşlı kadından bahsediyoruz, biz varız diyor. Yani artık yeni defterleri atsak anlamında, Hz. Peygamber Aleyhisselam diyor ki ona, hiç kimsenin diyor bana sahip çıkmadığı bir dönemde o bana sahip çıktı. Ticaret mallarını yönetmem için beni görevlendirdi ve bir şey daha diyor bana diyor çocuklar verdi diyor. Altı tane evet çocuğu var. Altı tane çocuk sahibi olmuştur Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Tabi onun o bilgelik tarafı Hazreti Peygamber esas belki de unutturmayan, gönlüne devamlı tat sahibi yapan şey Hazreti Hatice Validemizin o Bilgelik tarafıdır sevgili kardeşlerim. Bir şey mi diyecek? Evet. Bir sorun var izniniz varsa hocam. Hadi sana da bir izin verelim evet. Çok bugün hiç sesin de. çıkmadı Safa'ya. Önceki programlarda sevgili seyirciler Mustafa beni çok konuşturmadı. Hatta geçen bir programa baktım. Yani programı ben mi yaptım Safa mı yaptı? Pek anlayamadık ama bugün maalesef sesin hiç çıkmadı evet. İşte korkudan hocam ne yapacaksınız? Maalesef değil hocam hamdolsun. Evet. Şimdi hocam ilk soru Hasan sormuştu herhalde ee, şey demişti Hazreti Ayşe validemizin e, peygamber efendimizdeki peygamber efendimizin aile yaşantısıyla ilgili soru sordu. Belli ki e, çok önemli bir yer tutuyor Hazreti Ayşe validemiz. E, çünkü bakıyoruz e, Rufai demişti e, sırtında kızını gezdiren bir peygamber karısına e, eşine sevgisini e, kalbi olarak muhabbet Bağıyla bağlanmış bir peygamber var. Bu cahiliye toplumunda böyle. Çünkü cahiliye toplumu kızını gömen, karısını döven bir toplumdu. Bu peygamber efendimiz de tamamen değişiyor. Ve Hazreti Ayşe bir kadının feraseti ve zarafeti nasıl olması gerekiyorsa en güzel örnekliğiyle bütün herkese, kadın ve erkek herkese bunu gösteriyor. Sadede gelecek olursam sorum şöyle ki. Hazreti Ayşe validemiz hadis ilmi için neler ifade ediyor? Hazreti... Ayşe annemiz rahmetullahi aleyhe radıyallahu anhe bunu özellikle vurguluyorum. Hz. Aişe'ye olan muhabbetimiz ve sevgimiz, ihtiramımızı göstermek için. için. Eyvallah. Değerli kardeşim, şunu ifade edeyim. Hatırlarsanız bir programda Hz. Ayşe annemizin peygamberimizden sonra kaç yıl yaşadığını söylemiştim. Bakayım, kim biliyor? Bilen parmağını kaldırsın. Yazıklar olsun. 45 Yazıklar olsun. Açtı. Kesin emin olan soru. 47, sorusun. 47. Ebu aynıydı hatta. 45 hocam 40, değil yok, 47 ben çünkü Mardin'in plakasından kodladım. Yanlış mı kodlamış? Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa aklına kalmadı da. Yani o koddan kaldı aklında. Evet. Ya ben sana ilginç bir şey diyeyim. Ben de bazen kodlama yapıyorum. Ee, şöyle kodlama yapıyorum. Bir gün dersi anlatacağım size inşallah. Mesela, Medine ile Sana arası kaç kilometre diyeceksin ki ne gereği var? Bunun bir gereği var. Bir gün anlatacağım size. Mesela Medine ile Sana arasındaki kilometreyi ben kavama kodladım. Nasıl kodladım biliyor musun? Şöyle Fatih Sultan Mehmet Han'ın Bosna her fethetme yılı 1463. 1463 kilometre. Medine ile Sana arası da 1463. Hocam Fatih Sultan Mehmet'in Bosna'yı fethetme yılını nasıl kodladınız? Yo Fatihimiz olduğu için çok güzel. Rahat da. bir şekilde. Hocam, <gülüyor> Ona da bir kod mu gerekiyor? <gülüyor> süre bitmek üzere galiba o da sorunun matematik cevabını. Matematik için yapacağı şey alsak. süre bitmek üzere galiba da sorunun cevabını. Ama bizde niye endişe ediyorsun ki? Evet. <gülüyor> Yönetmenimiz bakın 10 dakikanın yanına bir sıfır daha eklemiş. 100 dakika diyor. Evet. Şimdi Hocam, toparlıyorum. Senin sonra cevap vermem gerekiyor elbette ki. Hazreti Ayşe annemizi rahmetle analım burada. Kıymetli kardeşlerim, Hz. Ayşe annemiz 47 yıl yaşıyor, Peygamberimizden sonra ifade ettiğiniz gibi. Tabi Cemal Safaş'ın Hz. Ayşe validemiz yenilince kenara çekiliyor. Ümmetin, sevgili seyirciler, Hz. Ayşe annemiz ümmetin anne hocası oluyor. Anne hocası. Ne yapıyor? Dini meselelerde ümmetin, özellikle de bayanların, kadınların, tabi erkekler de dahil olmak üzere, karşılaşmış oldukları dini problemlerde, merak etmiş oldukları Hz. Peygamber nasıl yapardı, nasıl ederdi meselelerinde, Gelip Hz. Peygamber aleyhisselama danışıyorlar. Böyle bir danışmanlık tarafı var. Hz. Ayşe annemizin. O yüzdendir ki kıymetli arkadaşlar ve seyircilerimiz. Hz. Ayşe validemiz en çok hadis rivayet eden ravilerden bir tanesidir. Muksirun. 2000. Biz onlara ne diyoruz? Muksirun. Muksirun. Ne demek muksirun? Çok rivayet eden. Çok rivayet edenler. Ha, çok rivayet eden. 2210 tane Hz. Ayşe validemizden gelen rivayet var. Bu rivayetlerin önemli bir kısmı sevgili seyircilerimiz Hazreti Ayşe validemizin yani bizim için çok değerli olmasının sebeplerinden bir tanesidir bu. Hazreti Peygamber aleyhisselamın aile yaşantısını bizlere büyük oranda aktaran Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe validemizdir. İki başka ne olabilir? Fıkıh olan bayanlarla ilgili yani özel durumlar. Biliyor musun ya sen Mardin'di miydin? Hani Batman Mardin hocam o, şey. <gülüyor> o, o da tam <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> İstanbul doğumluyum ama şimdi tuhaf. Doğuma büyüme İstanbul hocam. Sen hikayen aynı bana benzeri ya, bana, sor, bana soruyorlar neresin? Şimdi ben diyorum ki, Trabzonlu'ndayım, nerede doğdun diyorlar. Diyorum İstanbul'da doğdum, Ya niye İstanbul değilsin? De İstanbulluyum demiyorsun diyorum ki onlara. Evet. Şimdi ben İstanbulluyum dersem, bana diyeceksiniz ki asıl memleketin neresi? O yüzden ben en başını söyleyeyim ki <gülüyor> bana soru sormayın evet. Şimdi, Hz. Ayşe validemizin ikinci Bizim için bu konuyla ilgili hemmiyet arz eden tarafı Hazreti Ayşe validemizin özellikle bayanlarla ilgili meseleleri Hz. Peygamber'e çok soru sorduğu için bayanlar. Bile kendisi de bir bayan olduğu için Peygamber'e selam soruyor. Bu meselede ne yapacağız? Özellikle bayanlara özel hallerle ilgili olarak Hazreti Ayşe validemiz o hususta gerçekten bir bilgi sahibi, bilgi insan. O açıdan bu ve öncekiyle Hazreti Ayşe validemiz bizim için çok önem arz etmektedir. Hocam Metin tenkidinde de önemli değil midir? Tabii ki. O ayrı bir fasıl. Bir diğer husus da Hazreti Peygamber eşlerinden Ummu Seleme validemiz o da 378 tane hadis rivayet ediyor. Sevgili seyirciler, Ummu Seleme Valdemiz'de 378 tane bizlere Hazreti Peygamber Aleyhisselam yapıp ettiklerini, sözlerini bizlere aktarmak suretiyle bu iki annemiz bizlere gerçekten çok büyük bir hizmet sunmuşlardır. Tabi Hz. Peygamber aleyhisselamın ailesi bağlamında annesine olan hizmetleri var. Annesine olan düşkünlüğü var. Annesinin kabrine gidip Peygamber aleyhisselamın zaman zaman ağlaması var. Kıymetli seyirciler ashabın da ağladığını görüyoruz. Hz. Peygamber aleyhisselamla birlikte. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman şunu söylememiz esasında yanlış olmayacaktır. Hz. Peygamber aleyhisselam bir insan olarak bizim gibi bir insan. Hz. Peygamber bizden farklı değil. Yemesi, içmesi, konuşması itibariyle bizim gibi bir insan. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın belki de bizim önümüze geçiren şey nedir? Peygamber Aleyhisselam'ın meziyetleridir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam mesela İbrahim vefat ettiğinde Peygamberimize niye alıyorsun diye sorulduğunda Peygamberimizin verdiği bir cevap var. Biz diyor kabul ederiz bunu ama diyor biz Allah'a isyan etmeyiz diyor. Bu çok önemli. Yani Allah'tan gelen bu şeyi kabul ederiz ama biz Allah'a asla isyan etmeyiz diyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Evet kıymetli kardeşlerim. Bugün de programımızın sonuna istemeyerek gelmiş olduk. Zaman yetmediği için bitirmek durumundayız. Hz. Peygamber aleyhisselamın kendisine örnek alan, Peygamber aleyhisselamın aile hayatına bakarak kendi yaşantısını düzeltmeye çalışan insanlardan olmamızı Rabbimden niyaz ediyorum. Amin. Bizler Hz. Peygamber aleyhisselamın yaşantısını elimizden geldiği kadarıyla hayatımızda tatbik edecek olursak, ben İslam'ın o güzel mesajını yeryüzüne çok daha güzel ve gür bir şekilde ulaşacağına iman edenlerdenim. Rabbim bizleri bu uğurda muvaffak eyleyen Amin. kullarından Amin. eylesin. Amin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum.